el-isbah kökünden ne yapmıştır? El-isbah kökünden türemiştir. İsbah da ez demektir. Yani ortaya çıkma, belirme, zuhur etme anlamlarına gelmektedir. Sabah evvelün nahar gündüzün gündüzün ilk vaktidir. fecrin doğuşundan başlar. fecrin doğuşundan başlar, güneşin doğuşuna kadar devam eder. Güneşin doğuşundan öğlen namazına kadar olan vakitte de veya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 Madem ki salatü subhi sabah namazı diye isimlendiriliyor. Bu da gösteriyor ki sabah Fecirin girmesiyle ne yapar? Fecirin girmesiyle başlar. Nitekim Sünnen sahipleri Ayşaradı Yallahu anhum şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Ayşaradı Yallahu an diyor ki: "Wa la alamu anna sallallahu aleyhi ve sallam qara Kur'anı Kur'an kullu fi leyleten wa la qaam leyleten kamileten hatta sabah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam'in bir gecede Kur'anı baştan sonra okuduğunu ve bütün bir gecede sabah, sabaha kadar.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 bazı alimler diyor ki birinci görüş şunu getirseydi daha uygun olurdu. Şöyle ki Ahmet Terimizi ve başkalarının katâdeden onun da Enes bin Malik'ten yaptığı bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Ve le en ejlise ma'a kavmin yezkurun Allah'a min tulû'il fecr ila tulû'iş şemsi ahabbu ileyye min en u'tiqa arba raqab" ve en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 Akşama girdiğin zaman sözü akşam vaktinin girişini kastetmez. Neden? Diyorlar ki çünkü bu söz Allah-u Teala'nın şu ayetine benzemektedir. فَاِذَا قَرَعَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Bakın Kur'an okuduğun zaman. Şimdi kişi Kur'an okuduğu zaman mı?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 biz öyle mi yapıyoruz? Hayır. Ne yapıyoruz? Önce evzu billahimine şeytanı diyoruz, sonra Kur'an okumaya başlıyoruz. Halbuki ayette ne diyor? Kur'an okuduğun zaman şeytandan Allah'sın. Halbuki biz evzu billahimine şeytanı racimi Kur'an okuduğumuz zaman değil, Kur'an okumadan hemen önce ediyoruz. Dolayısıyla bu türlü ifadeler, yani iza emseyte, iza qaraete vesaire, iza ekelte buna benzer ibareler, buna benzer ibadeler. mesela yediğin zaman besmelede. Besmele çek. Kur'an okuduğun zaman eudu bir şeytandan sığın. Akşama girdiğin zaman şöyle yap. Eve girdiğin zaman şöyle yap şeklinde. Yani ize ize ize deyin zaman deyin zaman deyin zaman. Yani akşama girdiğin zaman, yemek yediğin zaman, koştuğun zaman vesaire deyin zaman ifadeleri ifadeleri o zamanın hemen öncesine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 O yüzden ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldığı zaman şöyle dua ederdi. Esbahna ala il İslam ve ala kelimetil ihlas ve ala dini nebiyyina Muhammedin ve ala milleti ebiyyina İbrahim hanifen muslimen ve ma kâne minel mushrikin. İslam fıtratı, ihlas kelimesi ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere Müslüman ve hanif olan.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 Bakın namaz abdesti gibi abdest al sonra sağ tarafına yat ve şu duayı oku Allah'ım. eslemtu nefsî ileyk ve vecchetu vechhi ileyk ve emri ileyk ve zahri ileyk ragbeten min ragbeten ve rahbeten ileyk la melcae ve la mencam minke illa ileyk Amentu bi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 Son sözlerin olsun diyor aleyhissalatü vesselam. Yani burada aleyhissalatü vesselam ney? Bir hal, bir hal belirtmiştir. O da ney? O da yatacağın zaman abdest, namaz abdesti gibi, namaz abdesti gibi abdest al buyurmuştur aleyhissalatü vesselam. İşte bu türlü istisnai haller konumuzun, konumuzun dışındadır kardeşler. Cabir radıyallahu da zaten şöyle devam ediyor. Diyor ki bu duayı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tekrar ettim. O da ne dedi? İndirdiğin, kitab, indirdiğin kitabına tekrar ettim. İndirdiğin kitabına kısmı gelince gönderdiğin nebine, nebine iman ettim yerine. Gönderdiğin resulüne iman ettim. Gö gönderdiğin resulüne dedim. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır gönderdiğin nebine iman ettim de. Resulüne değil, Resulüne değil.